Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, bu yayında da duyurmuş olalım. Ee, Suriye'de yaşayan Abyad bölgesiydi değil mi? Ee, üç çocuğu hemofili hastası, eşi de hasta ve kendisi de kalp hastası olan bir hanımın eşi için akülü bir sandalye tekerlekli sandalye aranıyor arkadaşlar ikinci evde olabilir inşallah bazen böyle hasta yakınları vefat eden hasta yakınları ellerindeki o bakım malzemelerini ne yapacaklarını bilemeyeliyorlar öyle bir vesile olur ilgilenenler Tuğba Kor Hoca ile iletişime geçebilirler kendisi hem sosyal medyada ulaşılabilir durumda hepiniz kalıyorsunuz Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sabbihi Muhammed suresi 7. ayet kelime deyiz arkadaşlar. Ee, savaş sırasında Müslümanların nasıl davranacağı, sonrasında esirler konusunda neler yapılacağını birkaç gündür konuştuk. Şimdi bu ayet-i kerimede e, Cenab-ı Hak, bu davranışları inanç ve duygu düzeyinde destekleyecek çünkü arkadaşlar bir davranış bir davranışa inançlarınız ve duygularınız eşlik etmiyorsa o davranışı sürdüremezsiniz. Yani bir gaza gelip heyecana gelip bir şey yaptınız diyelim ama aslında sizin düşünceleriniz başka veya o davranışı sürdürecek şevki içinizde bulamıyorsunuz duygusal olarak bulamıyorsunuz o sürmez arkadaşlar o yüzden ben öyle bilhassa kalabalık gruplarda gaza gelip şunu da yapalım bunu da yapalım hadi şöyle bir işe başlayalım falan diyenler konusunda çok dikkatli olmayı tavsiye ediyorum biraz ara vermeyi sakinleşmeyi bakalım sakinleştikten sonra da gelip aynı ki içlerinde bulup tekrar aynı işi yapmak isteyecekler mi? Ee, i̇şte işte de bize Kur'an'ı neden sürekli okumalıyız arkadaşlar? Neden Kur'an'ı? Bakın ee, yani bir yere varmak isteyen kişi nasıl böyle aralıksız hani acele gitmek istiyorsunuz, oraya varmak istiyorsunuz, nasıl böyle her fırsatta yola gidersiniz, hani zorunlu molalar dışında. İşte Kur Müslüman'ın Kur'an'la meşgalesi öyle olmalıdır. Yani bir yolculuk da ee, nasıl böyle hedefe varmak için telaşlısınız? Kur'an'la meşgalenizde her gün mutlaka ona zaman ayırmalısınız. Ee, asla bu, işte bugün geçti ve elime hiç almadım dememelisiniz. Bir cümlede olsa, bir ayette olsa hiç önemli değil. Göreceksiniz eğer her gün Kur'an'ı açarsanız, yaşadığınız olaylarla ilgili o gün okuduğunuz bölüm size bir mesaj verecek, göreceksiniz. Şimdi buna tabii manevi açıdan, Allah katındaki derecemiz açısından, cennetteki derecemiz açısından onları bir tarafa bırakıyorum. Dünyada buna ihtiyacımız var, Kur'an'la meşgaleye, Kur'an'la ve hadislerle, peygamber sözleriyle. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? İmanımızın şevkini, imanımızdaki coşkuyu, kalbimizdeki ahiret makamlarına duyduğumuz hevesi muhafaza edebilmek için. Çünkü arkadaşlar bakın Cenab-ı Hak dünyaya bizi teşvik etmek için kitap indirmedi. Niye? Dünyayı aşağıladığı için mi? Veya dünyayı önemsizleştirdiği için mi? Dünyayı içimize yerleştirdi zaten. Yani bizim gözümüzü açtığımız anda her an dünya bize ayrı ayrı cazibelerle geliyor. Baharın güzellikleri ayrı, kışın güzellikleri ayrı, yeme içme, ev bar, çoluk çocuk mesela çok ilginçtir. Ee, bu çocuk çocuk meselesinde de ben artık bir U dönüşü olmasa bile yani bir 90 derece bir dönüş zamanının geldiğini düşünüyorum. Şöyle bir dönüş arkadaşlar hatırladığım kadarıyla 90'larda belki de benim o zaman çocuklarım olduğu için bilmiyorum. Bir furia başladı hala devam ediyor. Çocuklarınız çok önemli. Çocuklarınız bir numara hayatınızda olmalı. Kendinizi çocuklarınıza vakfedin falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Dinde böyle bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü onunla ilgili motivasyon zaten senin içine koydu. Dinde ne var? Yani Kur'an'da ne var arkadaşlar? Dikkat et çocukların. Bugün de okuduk. Teva'nın suresine bir bakın arkadaşlar. İnne min ezvacikum ve evladukum aduven lekum fahveruhum Dikkat edin diyor, sizin çocuklarınızda ve ailelerin, eşlerinizde size düşmanlık yapanlar vardır. Onlardan sakının diyor. Onlara karşı çok dikkatli olun. Bunların içinde bazıları size düşman diyor. Sonra Mehariç suresinde, Mehariç suresini de çok iyi çalışın arkadaşlar. Bak bu 28. cüz, 29. cüz bunlar çok iyi çalışılması gereken yerlerdir. Kısa kısa sureler, çok vurucu mesajlar, çok etkileyici. İşte bize, biz Kur'an'ı niye devamlı okumalıyız? Her şeyin yerini bilelim. Ahirete yönelik çabalarımızda e, hevesimiz kaçmasın, azalmasın. Motivasyon diyoruz şimdi, şeyk, onun eski adı şeyk. O şevkimizi kaybetmeyelim, Efendim, arzu, e, cennet arzumuzu kaybetmeyelim, Allah'ın rızasını bir numaradan haşaya indirmeyelim. Bunun için Kur'an'la devamlı meşgul olmamız lazım arkadaşlar. Her okuduğumuzda ha, taşlar tekrar yerine oturacak. Kur'an'dan uzaklaştığınız tekrar sallanmaya başlayacak. Tabii bizim bir dezavantajımız var arkadaşlar. Biz Arap olmadığımız için yani az Arap olmamak demeyelim de Arapça bilmediğimiz için arkadaşlar namazdaki Kur'an'dan çok istifade edemiyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını düşünün. Ve işte bunu anlayanları düşünün. Tabii onlar bizim gibi devamlı elem terakeyden aşağısıyla takılmıyorlardı namazı. Onu söyleyeyim bütün Kur'an'dan okuyorlardı. Efendim, ee, her namazda Kur'an'la bağı tekrar varıyor O zaman ne yapabiliriz biz de? Hiç olmazsa namazda okuduğumuz surelerin anlamlarını çalışabiliriz, ezberleyebiliriz. Veyahut da her namazdan önce mesela diyelim ki ne okuyacaksın? Kuluvallah'ı okuyacaksın. Bir kere Kuluvallah'ın mealini oku. Yani Fatiha'yı okuyacaksın zaten. Fatiha'nın mealini oku. Yani kendiniz için Çözümler üretin, Kur'an'la bağınızı diri tutun. Bakın şimdi Cenab-ı Hak yukarıda savaştan, savaşta fedakarlıktan asla düşmana diz çöktürmeden, dünya malının peşine düşüp de esirler almaya kalkışmamaktan, önce kesinlikle düşmanı diz çöktürmekten, sonra o esirlerle ilgili muamelelerden falan bahsetti. Şimdi diyor ki, Esna-ı 7. ayette, Ya ey yühellezine amenu, ey o bütün iman edenler, intansurullahe siz Allah'a yardım ederseniz cevabı sonra gelecek. Yansur Allah da size yardım eder. Şimdi burada bu Allah'a yardımı biz nasıl yapacağız? Kuluz biz ya. O bizim Rabbimiz. Onun yardıma mı ihtiyacı var? Kısa bir açıklaması var merhum elmanının. Allah derler kendisi ihtiyaçtan münezzeh. muin Nasır Yani asıl yardım edecek olan, asıl zafer verecek olan o olduğu için burada Allah'a yardım tabiri, emrini tutmak, dinine ve Rasulüne yardım etmek manasından mecazdır. Yani aslında e, çok büyük bir nasıl diyelim teşrif var burada şereflendiriyor Cenab-ı Hak. Neyi şereflendiriyor arkadaşlar? Kendi dinini, kendi peygamberini, kendi yolundan gidenleri. Çünkü diyor ki peygambere yardım edersen bana yardım etmiş oluyorsun. Dine yardım edersen, yani birisi İslam dininin ilası için, ilahi kelimetullah derler buna eskiler. Yani Allah'ın sözü en yüce olsun, en değerli söz olsun diye birisi çalışırsa arkadaşlar, Allah Teala diyor ki sen bana yardım et. Şimdi ben sana yardım edeceğim. İnzal sulah yani Bunun asıl nüktesi şudur. Burada bak ne anlam çıkarıyor işte müfessir olmak bu demek arkadaşlar. Müchtehid olmak bu demek. Dini fiiller cebir ile değil. Kulların iradeleriyle yapılması matlup olan ihtiyari fiillerdir. Dini fiiller baskıyla Zorla yaptırılmaz. Böyle yapılan dini fiillerde bir sevap, bir karşılık yoktur arkadaşlar. Baskıyla yapana da yaptırana da bir karşılık yoktur arkadaşlar. Sadece mesela o baskıdan dolayı korkuyor, diyelim babasının baskısından, annesinin baskından korkuyor, namazı kılıyor. Niye? Onlarla şimdi başım derde girmesin diyor. Neyi elde etmiş oluyor arkadaşlar? Annesiyle babasıyla başının derde girmemesini elde etmiş oluyor. Sevap elde etmiş oluyor. Çünkü niyetiniz neyse, bir ameli yaparken niyetiniz neyse sadece o niyetinizin karşılığını alacaksınız. Şimdi ne alakası var peki bunun İntensurullah ve Yansurk'unlar? Yani Cenab-ı Hak isteseydi arkadaşlar, bütün insanlığı kendisine şık diye ibadet ettirirdi. Bizi de ağaçlar nasıl yazılımlarında ne varsa ona göre hareket ediyorlar. Bir ağaç ben büyümeyeceğim ya. Meyve ver meyve ver ne zamana kadar vermiyorum artık demiyor değil mi yani şartlar uygun olduğu sürece o <gülüyor> devam ediyor. Hayvanlar böyle herkes... bizi de öyle yapabilirdi Allah derler. Öyle yapmıyor bizim kendimize bırakıyor. O zaman bu ne demek şimdi? Onun için diyor abdin irade-i cüz'iyesi tealluk etme maklup olan semere ve sevap husule gelmez. Yani senin Allah katında bir karşılık alabilmen için yaptığın iyiliklerden senin tercihinin devreye girmesi lazım. Senin seçmen lazım o iyiliği. O hususta irade-i ilahiye kulların niyet ve meşilliyetine mütereddiptir. Yani Cenab-ı bir şeyi yaratırken, bir sonucu yaratmayı insanların işleriyle ilgili neye bağlamış arkadaşlar? İnsanların tercihlerine ve iradelerine bağlamış. İşte külli irade, cüz'i irade meselesi burada. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, ne istiyorsun sen? Her istediğini vermez, onu söyleyeyim. Her istediğin olmaz. Çünkü bir büyük bir plan var. Çünkü ben de neler neler isterim ona bakarsan yani. Büyük bir plan var. Her istediğin olmaz. Ama sadece ve sadece istediklerinin karşılığını alacaksın. Allah katında. Bazen istemeden olur. Onlar da unutmayın arkadaşlar bunu. Mesela istemeden olmaya bir örnek verelim. Servet sahibi olarak dünyaya gelen zenginlerin çocukları. Yani ne çalıştı, ne etti, ne istedi, ne bir şey yani hazır buldu şunu unutmayın arkadaşlar sadece parayı biz konuşuruz böyle örnekler vereceğiniz zaman zeka böyledir mesela birisi var bir e, özürlü bir çocuğu vardı bir akrabamızın doktor doktor geziyor aslında bir şey olmayacak yani ama işte o hiç ümidini kaybetmiyor e, bir gün dedim ki ona ama çocuk çok ileri derecede spastik yani bir gün dedim ki neyi hayal ediyorsun yani bu çocukla ilgili hayalin ne Hani bu doktor doktor gezdiğine göre kaşığı ağzına götürmesin dedi. Kaşığı ağzına götürmesin. Bakın bütün ömrünü işte parasını bunun için harcıyor yani. E sen de e, ne bileyim matematik problemleri çözen, felsefe okuyan falan bir akla sahipsin. Yani bu işini sen mi elde ettin? Yani her neyse hazır bulduğumuz her ne varsa arkadaşlar onlar da söyleyeyim tabii ki lütuftur. Ama imtihandır. İmtihandır. Biz imtihanı hep olumsuz şeyler için düşünüyoruz. Halbuki arkadaşlar size verilen bütün nimetler, bana size verilen bütün nimetler imtihandır. Allah şahittir arkadaşlar. Ben bu kayıtlarla niye uğraşıyorum? Ne olacak yani ben bunları kaydediyorum işte oraya koyuyor birileri falan filan ne olacak? Arkadaşlar Allah'ın bana verdiği bir yolunu anlama ve anlatman Mesela kiminin çok boş vakti vardır, kiminin yetenekleri vardır, kiminin parası vardır, kiminin aklı vardır, bilgisi vardır, her ne varsa arkadaşlar onun karşılıksız bir şekilde her seferinde karşılıksız yapın demiyorum ama yaptığınız işlerin bir kısmı karşılıksız olmalıdır. Çünkü ne yiyeceğiz ne içeceğiz değil mi yani bu pahalılıkta illaki bir, bir şeyde kazanmamız lazım ama bir kısmı karşılıksız olmalıdır. Her ne iş yapıyorsak. Arkadaşlar şimdi ve bu burada tabi niyetimize göre kazanacağız. Mesela bazen de diyelim aile büyüklerinden biri hastadır. Ee, birisi de mecbur edilmiştir ona bakmaya. Efendim işte ona kalsa hiç yapmayacak da söylene söylene işte kıza kıza yapar. Bakın hem yorulacak hem sevap almayacak arkadaşlar. Hem yorulacak hem sevap almayacak. İnsanlar için yapıyorsanız bir şeyi, işte örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Hem insanlar sizi takdir etmeyecek hem yorulduğunuzla kalacaksınız. Allah için yaparsanız sadece ve sadece, bakın söylüyorum, Allah için yapılan işin dünyada bile karşılığı verilecek arkadaşlar. Veriliyor. Ahirette zaten verilecek. Dünyada bile allah Teala onu karşılıksız bırakmıyor. İşte bu suretle Allah'ın emirlerini ifa etmek için kulların irade-i cüz'yelerini sarf, sarf ile hizmet etmelerine Allah'a yardım tabir olmuştur. Yani sen bir aciz kula, mesela şimdi tekerlekli sandalyeye ihtiyacı değil mi? Sen buna yardım ettiğinde Allah'a yardım etmiş oluyorsun. O kişiyi tanımıyorsun ki sen. Seninle hiçbir ilgisi yok. Onu yapınca meşhur olmayacaksın. Onu yapınca takdirname vermeyecekler. Birisine bir... İyilik bir selam bir hatır bir hastaya yol gösterme bazen illa bak olmaz bu arkadaşlar akıl vermek yol göstermek şunu şöyle yapabilirsin demek derdini dinlemek mesela birisinin konuşacak kimse bulamamış derdini dinlemek bunları Allah için yapıyorsun yoksa o insanlar sana ne ekmek veriyor ne su veriyor. İsnatta mecaz, buna Allah'a yardım tabir olunmuştur ki, İsnatla mecaz yahut istiaredir, mecazi yahut bir benzetmedir bu ifade. Yani imandan sonra siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek, rızasına ermek için, size şart kılınmış olduğu niyet ve gayretlerinizi sarf etmek suretiyle dinine hizmet ederseniz, يَنْسُمْكُمْ Allah size yardım eder, sizi düşmanlarınıza galip ve muzaffer kılar. Her mı arkadaşlar bazı peygamberler var ki öldürülmüş. Uhud savaşında İslam tarihçileri evirip çevirip peygamberimiz aslında orada yenilmedi de işte şöyle de böyle de deseler de arkadaşlar İslam ordusu yenildi. Bazen yenilgi de bir nimet olur. Ne zaman arkadaşlar? Orada ne hata yaptığını dürüstçe bulup çıkarırsa. O Okçular Tepesi işte peygamberimizin istişare emirlerinin riayet edilmemesi vesaire Uhud savaşını biliyorsunuz. Yalnız burada bir handikapımız var arkadaşlar. Şimdi insan kendisine karşı tamam ben inanın benim kendi mesela kendimle ilgili sıkıntımı anlatıyorum şimdi size. İnsan kendisine karşı tamamen objektif olamayacağı için arkadaşlar, kendisine hakkı tavsiye eden vetevasav bil ve vetevasav bil sabır niye övünüyor arkadaşlar? Kendisine hakkı tavsiye eden dostlara ihtiyacı vardır. Örnek, ben desem ki, ya uğraşıyorum, uğraşıyorum, şu kiloları veremiyorum, tam kurtulamıyorum şu kilolardan desem, benim yani sağlık şeylerim limitte arkadaşlar sınırda böyle, vermem lazım yani, desem çoğu ne diyor biliyor musunuz? Yok hocam ya takma o kadar, fena değilsin, çok iyisin. Zannediyor ki ben hani sıfır beden falan olmaya uğraşıyorum yani, güzellik için yapıyorum. Bu şimdi dostluk mu arkadaşlar? Bu dostluk değil. kuran kelim. Ben size hep söylüyorum. Hiç bizim hatırımız için konuşur mu arkadaşlar Allah? Hatta tam tersine peygamber efendimize ne diyor bir yerde? Yanılmıyorsam ahsap sorusuna ne olacak? Sen diyor çekiniyorsun hakkı söyleme. Allah çekinmez diyor. Peygamberin evine girince öyle saatlerce oturmayın diyor. İşiniz bitince kalkın. Peygamberimiz bir davet vermiş arkadaşlar. Gelmişler. Kalkmıyorlar. Peygamberimiz kalkmış çıkmış evden yürüyüşe çıkmış. Yürüyüş yapmış, gelmiş, hala oturuyorlar. Ayet iniyor. Allah diyor hakkı söylemekten çekin. Zeydin, e, Zeynep Zeynep inticacmışla evlenmesinde de fark Sen diyor çekinirsin ama Allah çekinmez diyor. Evleneceksin onunla diyor. Peygamber Efendize belki hayatında en zor gelen şeylerden birisidir o. Yani çünkü çok tepki alacak biliyor. Hala bile tepki alıyor onunla ilgili. Yani arkadaşlar benim dostum olan Allah'u veli güllediğine Amin. Allah iman edenlerin dostudur diyor. Benim dostum olan arkadaşlar bana hakkı söyler. Bana doğruyu söyler. Hak ve doğru arkadaşlar biraz incittir. Yani bir şok olursun. Çok hoşuna gitmez insan. Bir doktor bana öyle demişti. Bu hocaların da hepsi kilolu demişti. Çok doğru arkadaşlar. Ben bir kere bir sınav komisyonunda görev yaptım. Gelenlerin yüzde yetmişi aşırı kilolu, aşırı kilolu olanların da yüzde yetmişi sufi. Niye? Nereden biliyorum sufi olduklarını kendilerine öyle bir şey veriyorlar. Öyle bir imajları var yani. Artık onlar hani bangır bangır söylüyorlar ben sufiyim diye. Aslında öyle olmaması gerekir. Neyse. Ee, yani bu olmaz mesela olmaz doğru söylüyor doktor doğru söylüyor anlatabilir bak ben size en kolay bir de kendimle ilgili olduğu için sizi hiç ilgilendirmediği için böyle zevkle hani gülümseyerek dinliyorsunuz sizinle ilgili düşündüklerimi ben söyleyebiliyor muyum her zaman söylemiyoruz ben çoğu zaman söylüyorum ama hani bazen diyorum ya siz vermiyorsunuz ya benim riskimi bana ne söyleyeceğim yok. şimdi biraz espriyle biraz şeyle söylüyorum bir insanın devamlı birbirini dövmesi de yanlış. Dövmek derken lafla dövmek. Yani eline fırsat geçmiş gibi. Bak şunu da yanlış yapıyorsun, bunu da yanlış yapıyorsun. O yanlış arkadaşlar. Yanlış olmayan mı var değil mi? Yani haktan sattığı zaman, bir şeyi yanlış yaptığı zaman. Yani bazen işte bu Cenab-ı Hak her zaman zafer verir mi? Oradan geldik buraya. Hayır, her zaman zafer vermez. Çünkü bazen bizi e, toparlanmak için bir böyle bir duvara çarpmamız ya da bir durdurulmamız gerekiyor olabilir toparlanmamız için. Orada işte bir şansımız var. Bir şansımız var arkadaşlar toparlanabilirsek. Toparlanamazsak tepe taklak gideriz. Bu kendimiz için de geçerli. İş hayatımız için de geçerli. Yani bir insan kaç kere iş hayatında batar çıkar. Değil mi? Yani bir, bir şansım var veya iki şansım var en fazla. Allah da size yardım eder, sizi düşmanlığınıza galip ve muzaffer kılar. Ha bir de şu var arkadaşlar, o öldürülen peygamberler için söyleyelim, onlara şans da kalmadı görünürde baktığımız zaman, öldürülmüş. Kaybetti mi peki bu? Ahirete inanıyorsak kaybetmedi arkadaşlar. Ha demek ki illa dünyada kazanacağız diye de bir şey yok. Dünyadaki kazanmayı terk etmeyiz, dünyada sahayı terk etmeyiz, İş, amelimizi hedeflerimizi hiçbir zaman bırakmayız ama diyelim ki olmuyor yani, olmadı, nasip olmadı bize. İşte evladımızı istediğimiz gibi yetiştiremedik, ne bileyim ticaretimiz hedeflediğimiz gibi olmadı, ben işte ilim öğrenmek istiyordum, devamlı bir şeyler çıktı, bir şeyler çıktı, olmadı. Diyelim ki arkadaşlar biz gene de kazandık çünkü niyetimiz o samimiyetimizi Allah Teala biliyor kalbimizi Allah Teala biliyor gayretimizi Allah Teala biliyor belki, belki de oradan kazanmayacağız da şuradan kazanacaktık Cenab-ı Hak onu nasıl etti bunu değildi onu nasip etti. çünkü onu daha iyi yapacağız belki de anlatabiliyor muyum? yani biz mesela diyelim ki belki de biz zenginlik bize göre değildi Allah Teala vermedi ki kıt kanaat geçinelim ki satmayalım azmayalım doğrudan cennete gidelim diye ama bize sorsan Allah bana işte bir, bir türlü her türlü şey kuruyor, dal kuruyor, Allah bana bir türlü vermiyor falan diyorsun mesela. Her girişimin başarısızlıkla sonuçlandıracak. Bu, da, bu konuda da daima olanda hayır vardır diye düşünürüz. Biraz zülük tesellisi gibi gelebilir dünya pereslerin kulağına. Ama biz Allah'a inanıyoruz, kaç tane ayet okuduk bugün, Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyoruz. Ona inanıyoruz. Onun en değerli olanın onun bizim için hazırladığı akıbet olduğunu biliyoruz. Bu o da bizim bu yolu doğru dost doğru bir şekilde yürümemize bağlı. Hocam, Şimdi şöyle şeytan mi çekiyor Evet, güzel soru. Ee, şöyle tekrar edeyim herkes duysun. Orada da diyor şeytan bizi şöyle güdüyor. Şeytan değil o. O güzel bir düşünce. Orada da şöyle bir düşünce geliyor aklımıza diyor. Acaba ben kendi yaptığım hataların mı sonucunda bu yaşadıklarımı yaşıyorum? Bunu her zaman söylüyorum. Belki dikkatinizden kaçmış. Arkadaşlar başımıza olumsuz bir durum geldiğinde bu benim fikrim bak. Bununla ilgili çok savaş verdim. İnsanlara bir türlü kabul ettiremiyorum bunu. İnsanlar şöyle istiyor. Başına olumsuz bir durum gelmişse istenmeyen bir durum kendisinin hiç kabahati yok takdiri ilahi ve imtihan. Böyle yorumlamak istiyor insanlar. Çünkü kendinde suç görmek çok ağır bir psikolojik yük yani. Benim önerim ise şu. Benim başıma istenmeyen bir şey mi geldi? O zaman bir numaralı ihtimal ben bir şeyi yanlış yapmışımdır. Bu onun sonucudur. Acaba neyi yanlış yaptım? Aramam lazım. İşte orada sadık dostlar, bilim, mesela çalı, ilmi, sebepler, yani ben ne oldu da böyle oldum yani. Bunu araştırmam lazım. Mesela heyecanlı yetiştirmeye olmadı. Olmadı, e, ne yapacağız? Yani orada geri alma şansı da yok, geri sarma şansı ama hala yapılabilecek şeyler var. Orada işte yardım alacağız. Ben şunları şunları yanlış yaptım zamanında, öyle düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl telafi edebilirim diye yardım alın arkadaşlar, bakın. Çok geçmişte, diyelim 10 sene önce, 20 sene önce çocuğunuza bir şey yanlış yapmışsınız. Bir tek davranıştan bir şey olmaz. İstikrarlı bir şekilde yanlış yapmışsanız kötü olur. Yani bir kere bir gün yanlış yapmışsınız. Ondan da kendinizi kötü hissetmeyin. İstikrarlı bir şekilde bir şeyi, mesela şımartmışsınız. Veya ne bileyim yani çok sevgi göstermemişsiniz. Ya da biraz sert davranmışsınız. Neyse. 20 yıl sonra çocuktan özür dilersek, bu aramızdaki ilişkiyi düzeltir mi diye sordum ben. Evet, düzeltiyor arkadaşlar. Çünkü öfkenin, yani dindirilemeyen öfkenin ve ilişkileri bozan kırgınlıkların sebebi, karşı tarafın hatasını kabul etmemesi. Çoğunlukla düzeltiyor yani ve başka yapılabilecek şeyler de vardır. Şimdi, yapılabilecek bir şey varsa yaparsınız. Yapılacak bir şey yok, ölmüş gitmiş. Yani her şey olabilir veya iflas etmişsin, batmış zaten, gitmiş yani elinden her şey. Yapılabilecek bir şey yok ama senin hatan var. Ne yapacaksın? Tevbe edeceksin. Bak yine yapılacak bir şey var arkadaşlar. Geçmişteki hatalarımız için kul hakkıyla ilgiliyse helalleşiriz. Rabbimize yönelik bir hataysa tevbe ederiz. Efendim o geçmişi o şekilde düzeltelim. Oraya takılıp kalırsanız ilerleyemezsiniz. İlerleyemezsiniz. Peki aradım taradım kendi hatamı göremiyorum. Yani bir yanlış oldu mesela bir şey mutsuz oldu sonu kötü oldu. Fakat bakıyorum yanlışta bulamadım yani Danıştım filan yok. Gene tevbe edeceksiniz çünkü bildiğimiz bilmediğimiz günahlarımız değil mi yani gene tevbe edeceksiniz geçmiş için yapılacak bir şey yok. İkinci ihtimal sizin imtihan olmanızdır. Yani birinci ihtimal ben bir şeyi yanlış yaptım. Onun yüzünden mi oluyor? İkinci ihtimal böyle bir imtihan yaşıyorum. Bu da kuvvetli bir ihtimaldir arkadaşlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bir Ramazan ben bunu bir Ramazan boyunca imtihan konusunu anlattım. İmtihanla ilgili ayetleri anlattım. Hatta üniversiteden bir hoca ne yapıyorsun Ramazan'da dedi bana gördüğü yerde hocam böyle yapıyorum. Canım imtihanla ilgili ne var ki o kadar Kur'an-ı Kerim'de dedi. Yani odaklandığınız zaman görüyorsunuz işte. Ne kadar çok ayet oldu. Efendim imtihan edileceğinizi Cenab-ı Hak söylüyor. Peki imtihan sabır. Benim bir kabaatim yok, bir, yani büyük bir kabaatim yok. Ama imtihan ediyoruz. Orada da sabredeceksiniz arkadaşlar. Yani her iki durumda sabır, tevbe, istiğfar, ihlas, dua yapılacak başka bir şey yok. Ama e, bir hatamızı bulabilmişsen işte ıslah. Ne diyor mesela tevbe ile ilgili münafıklardan bahseden ayetlerde çoğunlukla illerlediğine tabu. Ve asla huldu. Onlar getirip bazı, şunlar hariç diyor, münafıkların o kötü akıbetinden hariç tutulanlar kimler? Tevbe edenler ve kendi durumlarını düzeltenler. Kendini düzeltenler yani. Kendini düzeltmeden de o güzel sonuç yoksa sırf estağfurullah, estağfurullah demekle de olmuyor. Siz böyle hizmet edenler... Sanmıyorum. Evet peki. Ee, her hepsi imtihan Hacer Hanım. Siz bu işi daha iyi bilirsiniz bizden. İmtihanların nasıl, ne kadar dünyada çeşit çeşit olduğunu... Siz Allah'ın dinine hizmet ederseniz bu şekilde ne şekilde tekrar ediyorum cümleyi size şart kılmış olduğu niyet ve gayretlerinizi sarf etmek suretiyle Allah'ın dinine hizmet ederseniz yani nsukum Allah da size yardım eder size düş sizi düşmanlarınıza galip ve muzaffer kılar ve yuset yani zafere ulaştık bitti mi arkadaşlar ve yuset ve ayaklarınızı sıkı bastırır. Kaypaklık olmaz. Yere sağlam basarsınız. Harp meydanlarında, cihat mevkilerinde ayaklarınızı kaydırmaz. Sebat ve metanetle sizi payidar eder. Diyor Allah-u Teala. Efendim, yedinci ayet-i kerimeden. Çok kapsamlı, hayatın bütün boyutlarını içine alan bir ayet-i kerime arkadaşlar. Eğer siz Allah'ın diline yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Tarihte bunun örnekleri doludur arkadaşlar ve sizi e, muzaffer kılar ve ayaklarınızı sabit kılar. Böyle kaypak hemen veren bir rüzgarda veren birisi olmazsınız. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın e, benim kanaatim yani istisnaları illaki vardır. Benim anladığım kadarıyla e, Cenab-ı Hakk'ın cezası da Lütfu da arkadaşlar hayatın tabii seyri içerisinde sanki tabii olaylarmış gibi. Oluyor. Yani şöyle diyelim. Mesela birisi bir haddi aşan, çok böyle Cenab-ı Hakk'ı gazaba getiren bir şey yaptı. Belayı hak etti. Cenab-ı Hak onun gittiği yoldaki bir tabelanın civatasını, şeyin vidasını gevşetir. Ne zaman düşecek onun başına o tabela? Diyelim ki oo, kim bilir ne zaman oradan geçecek. O, sen irtibatı kuramazsın. Yani ben o gün öyle yaptım da bak şimdi kafama bu tabela düştü diye. Zaten biz başımıza gelen her şeyin hanımefendinin sorduğu gibi irtibatını kurabilseydik. o şimdiye kadar evliya gibi kendimizi mum gibi yapmıştık. Bak böyle yapınca böyle oluyor, şöyle yapınca şöyle oluyor diye. Mesela benim hayatımda bazen çok çabuk gelir. Çok çabuk gelir yani bazen 24 saati geçmiyor yani o yüzden bir hata yaptım ve hemen bir sadaka veriyorum ki bir, bu gelecek cezası hani bir ünlem alalım bir sadaka verelim bir yere diye. Efendim ama bazen de böyle uzun olur mükafat da öyle mesela sen bir yerde bir sabır göstermişsindir Allah'ı razı edecek bir söz söylemişsindir. Çünkü bazen susmak Allah'ı memnun eder bazen de susmak gazaba sebep olur. Yani orada Allah'ın diniyle alay ediliyor, hakaret ediliyor. Sen susuyorsun hatta onlarla beraber espriye katılıyorsun yani. Mesela bu gazap sebebidir. Orada konuştun güzel bir e, söz söyledin. Bir mükafatı hak ettin. Mesela diyelim ki işte seninle ilgili kim bilir ne zaman e, ulaşacağım bir mükafatın düğmesine basılır o saatte. Bunları bilemeyiz. Bilemediğimiz için arkadaşlar e, yani u, e, nasıl diyeyim? Kendimize çok fazla haksızlık yapmadan, kendimizi çok fazla dünyadaki her şeyden sorumluymuşuz gibi tutmadan, o da bir hastalık, Böyle yapmadan hayatımızdaki ters kitleri, lütufları bir okuyalım yani. Hani bak böyle yapınca böyle oluyor, böyle yaptım böyle oldu, böyle sabrettim bak şimdi karşılığı nasıl oldu, nasıl rahat oldu. Orada işte sabretmedim, kalp kırdım, bak şimdi de benim kalbimi kırıyor birisi. Hani onları keşke... O bağlantıları kurabilsek. 8. ayet kelimede arkadaşlar tam tersini anlatıyor. Hep burada böyle e, mukabiller peş peşe anlatılıyor. Velladine <gülüyor> keferu, küfredenlere gelince, <gülüyor> Artık yıkın onlara, yıkın onlara. Ters aslında ayak kayıp yüzün koyun yahut tepesin üstü düşüp yıkılmak ve kalkınamayıp helak olmaktır. Küfredenlere gelince, Feta lehu. Onlar tepe taklak, yıkılı, yıkılacaklar, yıkın onlara diyor. Allah Kamus da der ki, Ta'as, helak olmak, kaymak, düşmek, şer, bu'ud, inhitat, çöküş anlamlarına gelir. Feta'asen lehu tabiri, kahrolası, canı çıkası veya canı çıksın gibi dua mevkiinde de mesel halinde kullanılır. Burada müminlere tespit aktan, biraz önce ayet-i kerimede, yedinci ayet-i kerimede müminin ayaklarını sağlamlaştıracağız, hiç yıkılmayacaklar onlar. Ama bir şarta bağlı, hangi şart arkadaşlar? Dinim, Sen Allah'ın dinine yardım edersen, öyle bütün kazançlarını sırf kendin için, sırf keyfin için, efendim sırf nefsin için ee, değil yani anlıyorsunuz siz onu. Allah'ın dinine yardım etmen şartıyla... Cenab-ı Hak seni muzaffer kılacak, ayaklarını sabit kılacak. Küfredenlere gelince Cenab-ı Hak onları tepesi taklak e, çevirecek, ayağa kalkamaz hale getirecek. Yeter ki sen oradaki o şarta riayet et. Burada müminlere tespit aktan vadine mukabil kafirlere yıkım ile vaid var. Çünkü vaat güzel şeyler vaat etmek, vaid ise tehdit demektir ve Yani hem onları tepesi taflak yıkacak hem de ve adal bütün amellerini, çalışmalarını şaşırtmış, boşa gidermiştir onların. Dokuzuncu ayette bu ne sebeptedir? Niçin böyledir? Verlike bi an ne bu? ma anzalma. Çünkü Allah onlar, çünkü onlar Allah'ın indirdiğini kerih görmektedir çirkin görmektedirler. Bu yüküm ve idlam şu sebepledir ki onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlardır. Binaenaleyh beyan olunduğu üzere iradelerini sarf ile Allah'ın dinine hizmet ve nusratta bulunmayıp zıddına gitmişlerdir. فَاَحْبَقَ اَعْمَالَهُمْ Onun için Allah da onların amellerini heder etmiştir. Boşa çıkarmıştır emenlerini. Ee, işte böyle peki nasıl oluyor da böyle oluyor diyorlar bazıları güncel meselelerle ilgili soruyorlar. Ali İmran suresinin son sayfasına bakın arkadaşlar. Merak edenler oraya baksın. Ben şu son iki ayeti de okuyup okuyup inşallah bu bölümü bugün tamamlamak istiyorum. Ee, 10. ayet Efelem yesîru fil ardı yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Yani şu anda bakıyorsun mesela Peygamber Efendimiz'e bu ayetler indiğinde Allah Allah. Mesela ne demişti münafıklar arkadaşlar unutmayın. Ee, hendek savaşında hendek kazıyorlar. Hendek kazıyorlar. Açlıktan karnına taş bağlamış bir herkes yani midesi dolu hissetsin diye. Bunu da peygamberimiz her gün böyle aç gezmiş zannediyor bazıları arkadaşlar. Bir kere olan bir hadiseyi her gün zannediyorlar. O gün peygamberimizle iki taş bağlamış. Uzundur o hendek kazımıyla ilgili rivayetler okuyun İslam tarihinden. Peygamber efendim bir kayayı parçalayamıyorlar. Peygamberimizi çağırıyorlar. Peygamberimiz bir vuruyor bir kıvılcım çıkıyor kayadan. Peygamberimiz diyor ki İran'ın saraylarını gördüm sizin olacak. Diyor. Bir kıvılcım bir vuruyor, bir kıvılcım daha çıkıyor. Bizans'ın saraylarını gördüm, sizin olacak diyor. Ne zaman oldu Bizans'ın sarayları bizim? Arkadaşlar, 1400 yılında. Yani peygamberimiz bunu söyledikten, bakın kaç yüz yıl sonra. İran gene daha yakın, Hazreti Ömer döneminde. Şimdi bu sözü duyan münafıklar diyorlar ki, adama bak diyorlar, korkudan hendek kazıyor, açlıktan karnına taş bağlamış, ama aç tavuk arpa harmanında görürmüş kendine bize İran'ın saraylarıyla Bizans'ın saraylarını vaat ediyor. Acaba merak ediyorum arkadaşlar sizler bizler orada olsaydık pe, o böyle korkudan hendek kazıyoruz. Çünkü öyle bir Arap tarihinde görünmemiş bir ordu toplanmış bütün Arap kabileleri pe, bir... Toplular karşı birleşmişler. ahsap Savaşı deniyor o yüzden. 10 bin kişi bir geçseler... ...o hendeyi Medine dümdüz olur yani. Korkudan... Şu, ...her gün şu kadar yer kazmamız lazım... ...diye gece gündüz orada hendek kızıyoruz. ondan savaşmaya... ...çünkü şeyimiz yok. Takatimiz yok öyle bir orduyla. Açlıktan... ...soğuktan titriyoruz. Açlıktan karnımıza taş bağlıyoruz. Ama adam bize... Bizans'ın saraylarını, İran'ın saraylarını vaat ediyor. İşte iman böyle bir şey arkadaşlar. İman böyle bir şey. Allah'a inanmak. Acizane kanaati, umarım haddimi aşmıyorumdur. Allah'ın vaadine inanmak ya da inanmamak, kişinin kendisinin Allah yolunda olup olmadığıyla ilgili kanaatiyle ilgilidir. Burası anlaşılır arkadaşlar? Yani ben Allah yolunda olduğumdan eminsem Allah'ın vaadine de güven. Ben Allah'ın vaadine güvenemiyorsam bu aslında kendimin Allah yolunda olduğuna güvenmediğimlerdir. Yani çünkü bu vaatler belli şartlara bağlanmış yani. Ben güveniyorsam ki benim evimde, soframda, efendim ne bileyim, odamda, kesemde, Allah'ın hoşnut olmadığı bir şey yok, Efendim kazancım temiz, ben kendimi bu yola adamışım, benim en üstün değerim Allah'ın rızası, bundan ben eminsem Allah'ın bana yardım edeceğinden de emin Bu yardım bazen beni şehit mertebesinde götürmesiyle de olur. Bunu da unutmayın arkadaşlar, bazen de olur. İşte yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, kendilerinden öncekilere bakmıyorlar mı diyor Rabbimiz. Ee, neymiş bu? Munkarız olmuş akvamın, yani çökmüş kavimlerin asar ve harabelerini mütalaa ile bunu değerlendirerek... Mazi'den ibrete davet etmektir bu ayet. Zira gerek Arabistan'da ve gerek sahir yerlerde olsun batmış milletlerin akıbetleri, yerleri ve izleri gözden geçirilirse görülürken Demmer Allah'u aleyhim. Allah onların üzerine demar yani helak yağdırmış. Oralardaki kim bilir nice güçlü zenginler, nice güçlü krallar, kimler kimler yaşadılar yani. Ne olmuş? isimleri silinmiş yeryüzünden. Bütün hususiyetlerini imha etmiştir. ne كَافِر۪ينَ اَمْثَالِهَا O kafirlere de o akıbetin emsali yakışır. O helak olan kafirlere o akıbet hak olduğu gibi onlar gibi küfredip de Allah yolundan ayrılan veliki kafirlere de yaraşan odur. O akıbetin emsali yine onun gibi helak ve inkirazdır. Yani kimin yolundan gidiyorsan onun karşılaştığıyla karşılaşacağız bu yolun sonu çünkü oraya çıkıyor Cemil taaddut itibariyledir emsal gelmesi e, şeyin emsalin çoğul gelmesi taaddut itibariyledir görülüyor ki bu emsalüha biz bilhasan hazret-i dikkati cel için elif eklenerek getirilmiştir sonuna aslında oradaki ha e, ha ifadesi dikkat çekmek içindir zamir olan elif değil yani diyor. İkincisi bunun en ala kulubin atfalüha olacak. ileride gelecek. Yukarıda geçen hatta tada'al harbu Evzaraha ifadesiyle birlikte bu şekilde dikkat çekilen üç ayet olmuş oluyor. Demek ki bunlar sure-i kıtalin yani bu Muhammed suresinin bilhassa kulak verilmesi gereken ayetleridir. Yani burada ha tenbih edatıyla Cenab-ı bu ayetlerde anlatılan konulara dikkatimizi çekmiş oluyor. Yine böyle o kafirlerin sonunun helak olması niçin? 11. ayet <gülüyor> Unutmayın ki bak bu, bu ayetlerin bugünlere denk gelmesi hiçbir zaman boşuna değildir arkadaşlar. Hiçbir şey boşuna değildir. Unutmayın ki diyor Allah iman Mevlasıdır, yardımcısıdır, velisidir, kafirlerin ise mevlaları yoktur. Onlar sadece kendi çabalarına kalmıştır. Onların mevlaları yoktur. Allah'ın azap ve ikabından kurtaracak hiçbir velileri, nasırları, yardımcıları yoktur. Mevla kelimesi burada veli ve nasir manasındadır. Yani dost ve yardımcı manasındadır. Malik manasına da gelir. Nitekim thümme ruddu ilenlahi mevlahumul hak ayetinde bu şekildedir. Binanene bu iki ayet arasında bir tezat var zannedilmesin diyerek bu bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. İnşallah Allah'a iman edenlerin dostluğu mevlesidir. Allahu veli amenu min ila'n-nur. Bakara suresinde arkadaşlar. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnşallah yarın Fetih suresine başlayacağız. Nasıl bir denk geliş arkadaşlar bu Allah'a emanet olun. İnşallah.